Akaid hadisleri tevhidi emretmek Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir bedevi geldi ve şöyle dedi Bana öyle bir amel göster ki ben o ameli işlediğimde cennete gireyim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Yalnızca bir olan Allah'a ibadet kulluk eder Ve ona hiçbir şeyi ortak şirk koşmaksızın Harz olan namazlarını hakkıyla kılar Fars kılınmış olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın. Bedevi dedi ki, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben bundan, fazla, ben bundan fazla bir ibadet yapmam. Adam geri dönüp gittiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İçinizden her kimi cennet ehlinden bir kimseye bakmak onu sevindirecekse şu giden adama baksın buyurdu. Buhari Müslim'de geçiyor bu hadis. Ebu Eyüp el-Ensari Allah ondan razı olsun şöyle dedi Bir bedevi yolculukta iken Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Devesinin geminden ve yularından Tuttu Sonra da şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Bana beni cennete yaklaştıracak Cehenneminden de uzaklaştıracak şeylerden Haber ver Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bir müddet sustu Sonra da asabına şöyle bir göz gezdirdi Sonra da ''Muhakkak ki mu muvaffak kılındı ve hidayete erdirildi.'' buyurdu. Sonra da kendisine soru soran bedeviye ''Ne sormuştun?'' buyurdu. O da sorusunu tekrarladı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. ''Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak, şirk koşmaksızın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir ve akrabana iyilik yaparsın. Artık devenin yularını bırak.'' Hadis Buhari Müslim'de geçmektedir Müslim'de gelen rivayet Ramazan orucunu tutarsın şeklindedir Muaz bin Cemal Allah ondan razı olsun şöyle dedi Kendisi bir yolculuğa çıkmak istemişti Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü Bana nasihat et dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a ibadet et Ve ona hiçbir şeyi ortak koşma buyurdu Ey Allah'ın Resulü ''Bana daha fazla nasihat et'' dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birini üzdüğünde ardından hemen iyilik yap buyurdu. ''Ey Allah'ın Resulü bana daha fazla nasihat et'' dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ''Dost doğru ol ki ahlakın güzelleşsin'' buyurdu. Tevhid üzere beyat etmek Avf İbni Malik El Eşcai Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Dokuz veya sekiz veya yedi arkadaş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Bize Allah'ın Resulüne beyat etmez misiniz buyurdu. Bizler henüz yeni beyat etmiş idik. Bunun üzerine muhakkak ki bizler sana beyat ettik ey Allah'ın Resulü dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne beyat etmez misiniz dedi. Bizler biz sana beyat ettik ey Allah'ın Resulü dedik Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulüne beyat etmez misiniz buyurdu Bunun üzerine bizler ellerimizi açtık ve Sana beyat ettik ey Allah'ın Resulü Hangi şey üzerine beyat edelim dedik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Yalnızca Allah'a ibadet edeceğinize Ona hiçbir şeyi şirk koşmayacağınıza Beş vakit namazı kılacağınıza, itaat edeceğinize, işitmediğiniz bir kelime söyledikten sonra başkalarından bir şey istemeyeceğinize beyat edeceksiniz. Ben Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı bu şekilde beyat eden bu gruptan bazılarını gördüm. Onlardan birinin kırbacı elinden düşüyordu da onu kimseden istemiyor ve devesinden inip kendisi alıyordu. Hadis Müslim'de geçmektedir. Hazreti Ayşe, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret eden mümin kadınları Allah Azze ve Celle'nin şu ayetindeki emri gereğince imtihan ederdi. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık etmemek, zina işlememek, evlatlarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir yalan düzüp getirmemek, ve iyilik hususunda karşı gelmemek üzerine sana beyat etmek için geldiklerinde Onların beyatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile Şüphe yoktur ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir Mümtehine suresi 12. ayet Medine'ye hicret etmiş mümin kadınları bu şartları kabul ettikleri takdirde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara sözlü olarak Senin beyatını kabul ettim derdi bu beyat alma işinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eli hiçbir kadının eline değmedi. Yani erkeklerde yaptığı gibi onlarla tokalaşmadı. Onlarla ancak bu şartlar üzerine senden beyatını kabul ettim sözüyle beyatlaştı. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Amr İbni Şuayb babasından, o da dedesinden bildirdi. O şöyle dedi. Rukayke'nin kızı Ümeyme veat etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaman, hırsızlık yapmaman, zina etmemen, oğlunu öldürmemen, kimseyi iftira etmemen, ölünün arkasından feryat figan etmemen ve ilk cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmaman üzere senin veatını kabul ediyorum. Ubade ibn i Samit Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim bana şu ayetler üzerine beyat eder buyurdu. Sonra da şu ayetleri okudu. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. En'am 151 Üç ayetin sonuna kadar okudu sonra şöyle buyurdu. Her kim bunlara vefa gösterirse onun ecri Allah'a aittir. Her kim de bunlardan bir tanesinde eksiklik yaparsa, dünyadayken Allah onu cezalandırırsa, bu onun cezasıdır. Her kimi de ahirete geciktirirse, onun işi Allah'adır. Dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Cerir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. ''Ben beyat etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Uzat elini sana beyat edeyim. Bana istediğin şartı koşabilirsin. Sen şartları en iyi bilensin.'' Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Müslümana nasihat etmen ve müşrikten ayrılman üzere senin beyatını kabul ediyorum.'' El-Esvet i̇bn Halef Allah ondan razı olsun şöyle dedi Fetih günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlardan beyat alırken gördüm Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yere oturdu ve küçüğüyle büyüğüyle ve kadınıyla herkes onun yanına geliyor ve ona İslam ve şehadet üzere beyat ediyorlardı ben İslam nedir diye sordum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ben İslam nedir diye sordum Allah'a imandır buyurdu Şahadet nedir diye sordum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir ilahın olmadığına Ve Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğuna şahitlik etmendir buyurdu Tevhid amelin kabulünün ve ahirete fayda vermesinin şartıdır Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü. i̇bn Cudan cahiliyet devrinde akrabasına yardım eder, fakirleri doyururdu. Acaba bu ona bir fayda verir mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hayır fayda vermez. Çünkü o bir gün bile olsun Ya Rabbi kıyamet gününde benim günahlarımı bağışla dememiştir. Hadis Buhari mislimde geçmektedir Cabir İbni Abdullah Allah ondan Ve babasından razı olsun Şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bahçede Ümmü Mabed'in yanına girdi ve <gülüyor> Ey Ümmü Mabed Bu hurmaları kim dikti Müslüman mı kafir mi diye sordu Ümmü Mabed Müslüman dikti diye cevap verdi bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir Müslüman ağaç diker veya ekin eker, ondan da insan, hayvan veya kuş yerse, o onun için kıyamet gününde sadaka olur. Hadis Müslim'de geçmektedir. Abdullah İbni Amur İbni As, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Her kim Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamış olduğu halde kavuşursa cennete girer ve kendisine günahları zarar vermez. Tıpkı şirk koşmuş olduğu halde kavuşanın cehenneme girenin ve kendisine hiçbir hasenenin fayda vermediği kimse gibi. Ümmü Seleme Allah ondan razı olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Şişam İbni akraba akrabayla iyilik yapar, misafirlere ikram eder, kölelere azat eder ve yemek yedirirdi. sana ulaşmış olsaydı İslam'ı kabul ederdi. Bütün bunların ona faydası olur mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. ''Hayır, o dünyada hatırlanmak ve övülmek için verirdi. O bir gün olsun Rabbim kıyamet günü beni bağışla demedi.'' Hadis Teberani Mücemmül Kebir'de Ebu Yala Müsnet'te geçmektedir. Adi İbni Hatim Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü babam akrabaya iyilik eder ve şöyle şöyle yapardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Senin baban onunla hatırlanmak istedi, dünyada da istediğini aldı. Amr İbn Şuayb babasından, o da dedesinden haber verdi. O şöyle dedi: "As İbn Vâil cahiliyedeyken 100 deve kesmeyi adamıştı. Hişam İbnül As kendi payı olan 50 deveyi kesmişti." Amr bunu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a sordu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu: "Babana gelince şayet tevdi ikrar etmiş ise onun yerine oruç tutar ve sadaka verir isen Ona faydalı olur Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Kıyamet günü mühürlü sayfalar getirilir Ve Allah Tebareke ve Teala'nın önüne koyulur Allah Azze ve Celle Şu sayfaları atın ve şunları kabul edin buyurur Bunun üzerine melekler İzzettin ve Celalin adına biz hayırdan başka bir şey görmedik derler Allah Azze ve Celle şöyle buyurur Bu benim rızam için değildi Ben bugün benim rızam için yapılandan başkasını kabul etmem Hadis Tabarani Darakutni Bunu Mücmeyü Zevaid de zikretmiştir Ve şöyle demiştir Tabarani Evsatta iki isnad ile rivayet etmiştir İki isnattan birinin ricali sahihinin ricalidir Albani, Allah ona da rahmet etsin. Sisile tut, de zayıflamıştır. Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Herhangi bir kimse Müslüman olmak şartıyla, Medine'nin çetinlik ve zorluklarına sabır edip, vefat edecek olursa kıyamet gününde ben onun için muhakkak surette şefaatçi veya şahit olurum. Hadis Müslim'de geçmektedir. Tevhid, etli, tevhid ehli doğru yolda ve emniyette olanlardır. Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar Enam suresi 82. ayeti indiği zaman bizler Ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsimize zulmetmez ki dedik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Bu sizin dediğiniz gibi değildir İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar Bundan maksat şirktir. Sizler Lokman aleyhisselamın oğluna olan nasihatını duymadınız mı? Ey oğulcuğum Sakın Allah'a şirk koşma, muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir. Rabia İbnu iba İba ettili, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı zulmecaz çarşısında gördüm. Şöyle diyordu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin. Çarşının yollarına girmiş Ve insanlar onun etrafına Toplanmışlardı <gülüyor> Onlardan hiçbirini Bir şey derken duymadım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise susmuyor Ve ey insanlar La ilahe illallah deyin Kurtuluşa erin diyordu Hadis Buhari'de ve Müslim'de Geçmektedir Tevhid ehli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şefaati ile ...en mutlu olacak kimselerdir. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben dedim ki... ...ey Allah'ın Resulü... ...kıyamet günü şefaatinde insanların en mutlu olanı kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İçinden halisane bir şekilde... ...la ilahe illallah diyen kimse... Kıyamet günü şefaatimle en mutlu olan insandır Hadis Buhari'de geçmektedir Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Benim şefaatim İhlaslı bir şekilde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen Ve bunu söylerken de Dili kalbini Kalbi de dilini doğrulayan kimse içindir Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her peygamberin dua edip de kabul edilmiş bir duası vardır. Her peygamber bu duasını da acele ederek dünyada kullandı. Ben ise o duamı ahirette ümmetime şefaat etmek için sakladım. Ümmetimden Allah'a, Ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmadan ölenler bu şefaatime nail olacaklardır. Hadis, Buhari, Müslim'de geçmektedir. Avf bin Malik el-Eşcai Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Rabbimin katından bir melek bana geldi ve beni ümmetimin yarısını cennete sokmak ile şefaat yetkisi arasında serbest bıraktı da ben şefaat etmeyi seçtim. Bu şefaatte Allah'a ortak koşmadan ölen kimseler içindir. Hadis Tırmizide ve İbn-i Mace'de geçmektedir. Ubade i̇bn Sabit Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Allah'tan başka ile ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığına onun tek olduğuna ve hiçbir ortağı olmadığına Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü Ve Meryem'e attığı bir kelimesi Ve ondan bir ruh olduğuna Cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse Allah onu hangi amel üzere olursa olsun Cennetine girdirir Hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir Cabir Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Allah'a hiçbir şeyi şirik koşmayarak ölürse cennete girer. Her kim de ona hiçbir şeyi şirik koşarak ölürse cehenneme girer. Hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Ukbe İbni Amir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim Allah'a ortak koşmayarak ve haram bir kana bulaşmamış olarak kavuşursa cennete girer. Hadis i̇bn Maced'e geçmektedir. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sekarat halinde olanlara La ilahe illallah sözünü söylemelerini telkin edin. Her kimin ölüm anındaki son sözü La ilahe illallah ise cennete girer. Bundan önce başına ne gelirse gelsin onun cennete girmesini değiştirmez. Hadis Müslim i̇bn Mace İbn-i da geçmektedir. Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah diyen Ve sonra da bu hal üzerine ölen bir kul cennete girer buyurdu Ben o kul zina, zina etse de Hırsızlık yapsa da mı cennete girecek dedim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Zina etse de Hırsızlık yapsa da cennete girecek buyurdu Ben yine o kul zina etse de Hırsızlık yapsa da mı cennete girecek dedim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yine zina etse de hırsızlık yapsa da cennete girecek buyurdu ben okul zina etse de hırsızlık yapsa da mı cennete girecek dedim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Zer'in inadına rağmen onun isteğinin aksine okul zina etse de hırsızlık yapsa da cennete girecektir buyurdu hadis Buhari'de ve Müslim'de geçmektedir Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Bana Cibril Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi: Ümmetimden hiçbir şeyi şirk koşmayarak ölen kimse cennete girer. Ben dedim ki şöyle şöyle yapan da cennete girer mi diye sordum. Cibril evet dedi. Hadis Buhari'de geçmektedir.